Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mevzumuz temaim. Yani nazarlıklar inşallah bugün konumuz. Şimdi temaim, buraya yazdık zaten. Temaim parantez içinde nazarlıklar. Ne olduğu hakkında böyle çeşitli görüşler var ama hepsi birbirine yakın. Ama bunların tabii tartışmasına falan girmeyeceğiz. Diyoruz ki temaim şu yani kısacası. Neden temaim diyoruz özellikle nazarlık demiyoruz? Çünkü birazdan gelecek hadiste temaim yasaklanmıştır. Onun farkına varalım ki hadiste ne yasaklandığı ortaya çıksın. Çok önemli. Temaim Allahu Alem raci olan görüşe göre ne olursa olsun yani her ne olursa olsun afetleri def, adına, def etme adına kötülükleri def etme adına takılan şeylerdir. Ne olursa olsun bu. Şimdi bunun içine ne olursa olsun dediğimiz zaman Kur'an'da geliyor, değil mi? Hani çünkü umum bir lafız kullanıyoruz. O Kur'an takılır mı? Takılmaz mı? Bir tek onda ihtilaf var alimler arasında. Onun dışında her şey haram. Yani Kur'an veya sahih e, bir dua. Yani Kur'an. dua olarak de... hı hı. Se, Yani Kur'an yani Muska bizim günümüzde ama Muska'nın içinde Kur'an var düşün onun içinde. O bez, sarıyorlar ya. O Kur'an veya sahih bir dua bir tek onda ihtilaf var. Ama onun dışında hani e, takılan bir sürü şeyler var. Özellikle sen Muska'caya gittiğin zaman çoğu Kur'an yazmıyor zaten. Böyle ben çok açtım mesela. Karma karışık şekiller var, harfler var falan. Çince bile var belki içinde yani. Adam bir şekilde yazıyor. Bunların hepsi sihir zaten. Ben kendi gözümle de şahit oldum yani. Bizim bir komşu vardı. Kadın böyle birden fenalaştı. Bunun bir hastalığı var böyle. Birden tutuluyor böyle. Halam geldi hemen tuttu böyle zorla avucunu açtı böyle. içine muska koydu. Anında anında böyle kadın böyle şey oldu yani. Rahatladı. Neden? Çünkü musallat olan kim? Cin. E sen de şirkişliyorsun bırakıyorsun. Cinin de işine ge geliyor zaten. Seni neye düşürmek? Şirke. Hemen kadının peşini bırakıyor. Sen diyorsun tamam kurtuldu. Ömür boyu şirkin devamında gidiyorsun. Hep budur zaten. Çok var. Ben ufakken hatırlıyorum. Yani denk geldim. Bizim eve bir kadın gelmişti. Ee, şey yaptılar. Bunlar e, kızı var bir tane. Allah aleme. o zamanlar ben ufaktım kızı falan 25 yaşındaydı falan Allah alem. Böyle bir yöne doğru bakıyordu. Hiç annesi yemek vermezse açlıktan ölür yemek yemez. Yani böyle tek bir noktaya bakar böyle. Tamamıyla tutulmuş. Ne yaptılar? Hatta annem onu birkaç hocaya sevk etmişti falan. Öyle de bir şey olmadı. En son dediler ki siz Siirt'e gidin. Orada bir tane Şeyh Ali diye birisi var. Onun türbesine. Ancak onun şeyle. Götürmüşler oraya. Tabi bundan önce 7-8 sene hep doktorlara gitmişler. Boş yani. Gidiyorlar. Odası da meşhur. Deli Mecnun o tip insanları bırakıyorlar böyle oraya. Cinlenmiş. Zincirle bağlıyorlar. Sabah kapıyı açıyorlar. Aynı bırakmışlar. Sonra anneme çiçekle geldiler. teşekkür. Onlar O kadın safa sağlam. Bana diyordu sen Ali ablanın oğlu musun bilmem ne yani. O kadar acayip. Neden? Cin musallat oluyor şimdi sana. Cin nasıl şirke zorluyor? Bak şimdi cin kimin asker yani cinlerden Müslümanlar da var kafirler de var. Seni bir şekilde şeytanın askeri değil mi bu? Bir şekilde seni ne yapacak bu? Şirke düşürmeye çalışacak. Bu çok normal yani. İşi gücü seni şirke düşürmeye çalışmak. E ne yapacak sana mesela? E, tutacak musallat olacak. Şeytan da oradan vesvese girecek. Git Muskal, Git bak işte görmüyor musun? Şeyh Ali'nin türbelerine birileri gitmiş. E sen de git bir dene şansını vesaire. Seni şirkete düşürdün mü? Şeytanın amacı zaten ne? Şirk. Şimdi senin şirkete düşürdüğü zaman o cin ne yapacak? Bırakacak seni. Musallat olan kim? Cin. Ancak o seni bıraktı iyileştin. Seni bırakıyor şimdi. Sen ne oluyorsun? Rahatlıyorsun. Sonra sen artık hayatın boyunca neye itikad ediyorsun? Allah'tan başkasından yardım istemeye. İşte bu sana yetiyor zaten. Şeytan muradına vardı artık bir daha uğraşmaz seninle. Çünkü seytan senin şirk itikadını soktuğu peşini bırakır. Hani tabiri caizse keriz mi uğraşsın? Değil mi? On kişiyle ne uğraşayım ben? Yani adam o yüzden hep Yahudiler diyormuş ki Müslümanlara. Mesela bir kısa anlatırlar. Yahudiler bir gün Yahudinin biri bir Müslüman'a demiş ki Ya demişler size vesveseden bahsediyorsunuz. Vesveseden bahsediyorsunuz. Bizde hiç yok. Biz çok rahatız yani. <gülüyor> demiş ki sizde niye olsun ki? Batılda sizsiniz zaten yani. Size tabi vesvese olmaz. Hakkın peşinden koşulur yani. Hakkı yıkmak için koşulur. Batıl zaten batıl. O yüzden... Bunlar hakikaten vuku buluyor. Şimdi işte bu Kur'an takılır mı takılmaz mı sahi o gelecek. Ama ondan önce temaim dediğimiz zaman takılan her şey kastedir. Onu öncelikle bilelim. Tamam mı? Peki cahiliye döneminde temaim nasıldı? Şimdi e, cahiliye döneminde şirkin yayılması çeşitli şekillerle batıl inançların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani çeşitli şekillerde. İşte bu çeşitli şekillerden bir tanesi de temaim olayı en meşhurlarında. Temaim olayı. Bunlar işte temaim takmakla. Neydi temayim? Ta üzerine taktığın her şey. Temayim takmakla kendilerine takdir edilmiş kötü şeylerin defolunacağına inanıyorlar bunlar. Tamam. Defolun İşte bunlar kendilerini tehlikeden koruyor vesaire buna benzer şeyler. Hatta bunları hayvanlara asıyorlar. Ee, hatta develerine çeşitli işaretler yapıyorlar vesaire. Ee, göz değmemesi yani nazar değmemesi falan çeşitli zararlardan koruyor. Bunlara inanıyorlar. Cahiliye döneminden geldi yani. Şimdi Kullan, e, çeşitli temaimler kullanıyorlar. E, bunlardan bir tanesi mesela, bir sürü temaim çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi boncuk suyulu dediğimiz boncuk. Yani böyle boncuk tipi, işte günümüzdeki nazar boncuğu de. İşte. Yani o zamandan gelmiyor. E, i̇şte çocuklar nazardan korunsun diye mesela günümüzdeki nazar boncuğu gibi. Mesela El Azhari Tehzibul Lugha kitabında anlatıyor mesela bunu. Bugünkü işte günümüzdeki mesela çocukların Taktı. Tabi bu e, sadece çocuklara has değil yani. Bu boncuk dediğimiz. Sadece çocuklara has değil. Özellikle büyükler de bunu takarlardı. Ama aslen ilk bunu yaptıklarında çocuklar üzerinde böyle. Tarihi o şekilde yani. Evet. Bir de el akra dedikleri şey var. Bu da boncuk türlerinden bir, bir tanesi. Tabi şeklini tam falan bilemiyoruz ama. işte o zamanın Arap kadınları şunu iddia ediyorlar. Bu akrayı takmakla. Diyor ki kadın beline yani böğrüne şey takarsa. E, bunu takarsa bu akrayı. Kocası da kendisiyle ilişki, tabii bunun çocuğu olmuyor. Kocası da kendisiyle o gece ilişkiye girerse, yani ço, e, çocuk yapma niyetiyle ilişkiye girerse kadın hamile kalır, gebe kalır. Buna inanıyorlar. Lisan Arap'ta söylüyor bunu. Buna inanıyorlarmış. Buna da akra deniyor. Bunu takıyorlar özellikle kadınlar kendilerine. Bir de el vecihe dedikleri şey, bu da bir kırmızı bir boncuk alacağı dedikleri. kırmızı bir boncuk. İşte hastalıklardan korunmak için de takıyorlarmış bunu. Bunu da asırlıktan. Yani demek ki bir sürü bunların boncuk çeşitleri var. Hepsini hepsinde bir şey inanmışlar. Çeşit çeşit isimlendirmişler bunları vesaire. He? Öyle mi? <gülüyor> Zaten <gülüyor> Budist Budist onlardan çok şey beklenir yani. Evet. evet. Bunda yine Lisal'ın Arapça belli ediyor. Elbet dedikleri şey var. Elbet dedikleri şey var. Bu ise böyle beyaz bir boncuk. İşte bu herhalde inci tipi bir şey veya beyaz taşlar yuvarlak artık nasılsa. Ama beyaz boncuk şeklinde böyle. Allah alem ince yani kastedilen. İşte bu da denizden alınıyor. Ello ölü diyoruz biz ona gerçi Arapça. Lulü derledim ama lulü olmaydı. Lulü ince. Bunu da işte denizden alıyorlar nazar değmemesi için değmemesi için takıyorlardı bunu o zamanki insanlar. ince takmak serbest yani. şimdi tabii ayrı bir şey tezyin. Evet bunda cevheri es-sahta bildiriyor zaten. Bir de elyeşip dedikleri elyeşip el dedikleri bir boncuk tipi var. O da sarı hastalığından korunmak, defetmek adına onu takıyorlarmış. Sonra zümrüt vesaire bunları takıyorlar. Bir sürü şey var. İşte bu temayimlerden bir tanesi neymiş demek ki? Boncuk türü. İşte bu boncuk türü tabi aralarında çeşit çeşit. Bir de iki e, tahvita dedikleri şey var. Tahvita. Kırmızı ve siyah e, işte renkten oluşan bükülmüş bir ipmiş bu. İşte buna elberim de deniyor. Buna. İşte bu ip kendi kendisine işte nazar değmemesi için kadına bağlanan bir ip. Yani demek ki yani bunlar ne bulmuşsa bir şekilde isimlendirmişler bunları. Bu ipte işte boncuktan boncuklar ve gümüş hilal bulunuyor kendisinde bu ip. Yani beyaz, e, siyah ve kırmızı ve işte gümüş var, işte hilal var. Çeşitli herhalde bir şekillendirmişler onu. E, onu da kullanıyorlar bunlar, tahvit adıyorlar buna. Bunlar lisan Arap'ta söylüyor bunu. El-Hikab dedikleri şey var. Bu da işte bir ip. E, nazar için çocuğun beline bağlanıyor. Ondan sonra elvetir dedikleri var. Bu da nazar için ve kerih görülen şeylerden def etmesi için takılıyor. Ondan sonra et dedikleri şey var. Bu çok meşhur Tivele özellikle. Arapların şeyinde. İşte kadın bunu e, boynuna takıyormuş ki işte kocasını kendisine sevdirsin, bağlasın diye. Tabi bunların hepsi sihirden bir parçadır aslında. E, e, bunların hepsi siirden. Hatta İbni Radıyallahu anh hakimin müste de zaten bunu söylüyor. Bu Tivele'yi tivele bu şekilde. Çünkü hadiste Tivele'nin yasaklanması var. İbn-i Mesud bunu bu şekilde e, tefsir ediyor. Hakimin müste Sonra tavşan topu. <gülüyor> yani neler var falan. Na, i̇şte nazardan, sihirden korunmak için kendilerine bağlıyorlar bunları. Ve başka şeyler yani. Şimdi temayim, temayim dedik. Bu kadar anlattık değil mi bunları? Peki bunun hükmü ne? Bu temayim takmanın hükmü ne? Şimdi bu kalbi kendisine bağlamak olduğu için bir de Allah'ın sebep olarak kılmadığı bir şey olduğu için. Şimdi şifa bulmak için Allah bazı şeylere sebep kılmıştır. Mesela Rukya, Kur'an okumak. Değil mi? Hastanın mesela şifa bulması için vesaire. Bu Allah'ın sebep koyduğu şeyler. Bir de Allah'ın sebep koymadığı şeyler var işte bunların. Bu Tivele, Ved bilmem bunlar gibi şeyler. Bunların işte Allah'ın koyduğu meşru bir sebep olmadığı için bir kere bu haram. Ama bu dinden çıkaran bir şirk mi? Yani küçük şirk mi? Bunlar şirk. Küçük şirk mi? Büyük şirk mi? Şimdi tevessülde asıl olan küçük şirk olmasıdır. Tevessülde, gerçi asıl olan da demek tam uygun değil. Tevessül yani Allah'ın meşru olarak, vesile olarak kılmadığı şey, vesile edinmek aslında küçük şirktir. Neden? Çünkü sen onu takıyorsun ama istediğin aslan kim? Allah. Eğer böyle olursa küçük şirk. Ama taktığın şeyin bizzat zatından istersen o ne? İşte o zaman büyük şirk. Çünkü neden? Şirk şey, şirk ne? sarfu şeyin min hasa ya bu ben bunu söylüyorum bu çok önemli çünkü bu acayip derecede insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Birisi gidiyor bir kabre el sürüyor bu adam şirk koştu. Ya böyle bir şey yok. Bir adam gidiyor nazar boncuğu takıyor bu adam şirk koştu. Böyle bir şey yok. Yani bunlar dinden çıkaran şirk değil aslen. Ha, küçük şirk. Bu neden? Çünkü şirk ne? Bütün Kur'an-Sünnet naslarına bak. İcmaen sarfu <gülüyor> şeyin min hasa esillahi azze ve cel. şirk budur. Geçen derslerde tefsir ettik bunu. Yani Allah Azze ve Celle'ye has olan bir şeyi karşı tarafa vermek. Şimdi bu adam boncuk takarken. Boncuğu bakarız bu adama. Şimdi kalbini bilemeyiz. O ayrı. Tamam mı? Ama hüküm olarak söylüyoruz. Bu adam eğer bunu bizzat boncuktan istiyorsa bunun hükmü ne? Şirk. şirk. Neden? Çünkü e, ibadet etmiş oluyor. Dua ediyor. E dua da ibadet. Yani ondan yardım istiyor. Yardım istemek ibadet. Sen boncuktan istersen boncuğa ibadet etmiş olursun. Bu şirk. Ama diyelim ki sen yardımı Allah'tan istiyorsun, bunu da araya vesile koyuyorsun. Ya diyorsun ki bu nazar boncuğu zatıyla bana fayda veya zarar veren bir şey değil. Ama ben bunu takıyorum. Neden? E Çünkü Allah'tan istiyorum, bu da arada vesile. İşte bu küçük şirk. Maalesef bu acayip derecede karıştırılıyor. Yani böyle bir şey yok. Adam kabre el sürüyor, büyük şirk. Böyle bir şey yok. Yani bugün nazar boncuğu takan insanların %99.9'una sonra ne diyecek? Sen niçin nazar boncundan yardım istiyorsun de. Hepsi demiyorum ya olur mu biz Allah'tan istiyoruz yardımı. Değil mi? Değil mi? Kimse demiyor. Çoğu diyor ki biz Allah'tan istiyoruz. Ama bu vesiledir. Çünkü neden? Kabre gidip mesela örnek. El açan insanlar kimden istiyor Allah için? Genelde. Ya Rabbi bana yardım et. Ama neden kabre giriyor? Gidiyor. Ya bu mübarek bir insan değil mi? Bu mübarek bir insan. İşte ben bu yüzden onun yanına gidiyorum. Hani burası bereketli. Ben onun yanına o yüzden gidiyorum ama istediğim Allah. Ha yok mu bugün ya Abdülkadir Geylani diyen, ya İmam-ı Rabbani diyen? Tamam bak o adama büyük şirk dersin. Çünkü direkt ondan talep etti. Ben kendimden bilirim. Mesela benim evimin orada Mehmet Emin Tokadi kabri vardı. Ben giderdim eskiden. Allah'a dua ederdim ama özellikle orada ederdim. Neden? E bu bir evliyadır. Bu bir evliyadır. E burası bereketli. E, ben bu evliyayı ara, araya koyuyorum. Yüzü suyu hürmetini. Yani bu yüzü suyu hürmeti olayı, tevessül olayı büyük şirk değildir. Şimdi şeyi delil getiriyorlar. İşte e, Mekkeli müşrikler de bunlar Allah'la aramızda aracıyız. Ya böyle bir şey yok. Bunun neresi delil? Ayete bak. Ne diyorlar? لَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَّ اللّٰهِ ذُولْفَةِ Biz onlara ne yapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şimdi onlarınkisi ibadetti zaten. Bunu da söylüyorlardı. O yüzden onlarınki büyük şirk. Bu ayetle bir alakası yok. İnsanlar karıştırıyor. O yüzden kabre gidiyor adam büyük şirk. Kafir oldu, müşrik oldu, bilmem ne oldu. Böyle bir şey yok ya. Bu kabre gidenlerin %99'u küçük şirk işliyor. Bu kadar. Bu çok açık ve net yani. Bunu da hiçbir meşayet söylemez. Tevessül birisinin yüzü suyu hürmeti olayı adamı dinden çıkarmaz. Bir şartla hariç bizzat onun zatına yönelirse. Bunu çözelim artık yani inşallah. Çünkü bu hep yanlış anlaşılıyor insanlar tarafından. Sonra o kafir bu kafir oluyor. Sonra başımıza tekfir mevzusu çıkıyor. Buna dikkat edelim inşallah. Yani nazar boncuğu takan birisine sordum. Yani bunu niye takıyorsun diye. Onu dedi ki yani onu görüp de maşallah desinler Nazar değil mi? Yani, yani böyle biz yani zaten aklı başında bir insan e, boncuyu bizzat kendisinden istemez. Hani bunun eli mi var, ayağı mı var, görüyor mu ki e, Allah katında değer... böyle bir şey yok yani. Hani çok e, olağanüstü güçleri var da nazar boncuğunun değil. Diyorlar ki bu nazar boncuğu bir örf ve adetten dolayı bu vesile gibi görünmüş. Bunu takıyorlar ki Allah bize bunun vesilesi, bunlar vesileler zaten bizzat yönelmediği tek küçük şirktir. O yüzden e, i̇mam Rabbani Hazretleri hürmetine beni affet dediğin zaman bunların hepsi küçük şirk. Ama Ey i̇mam Rabbani dediğin zaman bu büyük şirk. Ya Resulallah bana şefaat et dediğin zaman direkt ona yönelerek bu küçük, bu büyük şirk. Ama şefaat Ya Resulallah'tan kastın Allah'a yönelip sadece ismi zikredip araya tevessül etmekse bunlar hepsi küçük şirk. Bunlara da dikkat edelim inşallah. Evet. Bunları da anladık inşallah. Evet. Tema o zaman temayimin hükmü ne? Dedik ki temayimin hükmü bu. Anlattık. Araya vesile koyduğun şey. E, hadiste diyor ki Semi'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ne Nebi işittim diyor ki inner rukva ve temayim ve şirk. Rukya, temayim yani aslanlar, tivala de aynı şey. Bu kadının kocasına birbirini sevdirmesi için takılan. Bunların hepsi şirktir diyor Nebi sallam sahih senetle. Ahmed bin Hanbel'de var, Ebu Davud'ta var, İbn Mace'de var, Hakim Müstedrek'inde. rukya, rukya dedin. Rukya gelecek. Aslında buradaki hadisteki Rukya'dan kasıt meşhur olmayan Rukya. Evet. Yoksa Rukya'nın meşhur olan kısmısa. Çünkü neden bu hadis umum? Bunu haslaştıran rivayet var. O da Kur'an'ın şey olduğu. Anladım. Geriye batıllar kalıyor. Bir şey has kalın, kılınmış. Mesela talebelerin hiçbirini sevmiyorum. Bu rivayet. Yarın geldim dedim ki Ahmet hariç. Ne oldu? Geri talebeler sevmedim. Umum üzere kaldı. Kim hariç? Ahmet. Bu fıkıhta yani bu dinde bir usuldur yani. Umum husus deniyor buna. Evet. Yine e, Ahmet İbn Hanbel diyor ki: ben allaka temimeten fakat eşrek." Kim temime asarsa Ahmed İbn Sünen'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim diyor temime asarsa fekad eşrak. Şirk koşmuştur. Tamam? Evet. Şimdi takılmasının caiz olup olmadığında ihtilaf edilen temain var bir de. İşte bu da <gülüyor> ne? Dersin başında söylediğimiz Kur'an-ı Kerim alayı. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İki taraf da net bir şekilde yerilmez. Çünkü bu ikisi de ehli sünnetin görüşü. Şimdi birazdan isimler gelecek. Ehli sünnet ikiye bölünmüş arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim veya sünnetten sahih duanın takmanın hükmü ne? Bazıları caiz görmüş, bazıları caiz görmemiş, haram görmüşler. O yüzden şimdi bunda biraz rivayetler ihtimalli olduğu için, şimdi bakın bunu söylüyoruz ama yanlış anlaşıyoruz. Rivayetler bizim zihnimizde ihtimalli yoksa dinde ihtimalli değil. Allah'ın dini o kadar azim ki tutup dini kimse tek eline alamamış Allah Resulü'nden başka. Herkesin bilmediği mevzular var. O yüzden insanların, bazı hadislerin zahiri ihtimalli geliyor. Yoksa dinde ihtimal olduğundan değil. Din çok büyük olduğundan ona biz yetişemiyoruz. Bize bazı şeyler ihtimalli geliyor. İşte ihtimalli olduğu için naslar, alimler bunda ihtilaf etmişler. O yüzden iki taraf da net bir şekilde yerilmez. İki tarafın delillerini söyleyeceğiz. Tercih yapacağız inşallah. Ki tercihi yapan biz taklit ederek tercih yapıyoruz. Tabi olarak. İki taraf da yerilmez. Onu bilelim. Ehli sünnetten iki görüş var. Takıldan Takılır diyenler, takılmaz diyenler. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'den ve e, sahih zikirlerden bir şey asmak diyoruz. Bunda alimler arasında ihtilaf var. Birinci görüş, bunlar ne yapıyorlar? Haram olduğunu söylüyorlar, men diyorlar Ama bu menedenler de büyük şirk veya böyle şirk ol, olduğunu net bir şekilde değil, haram diyorlar bunlar. Mesela bunu kim söylüyor mesela menedenler. Mesela Abdullah İbni Mesud. Musanif İbni Ebi Şeybe de bunu söylüyor. Sahabelerden bak, haram olduğunu söyleyen. Kaynak da veriyoruz. Şimdi bugün e, etrafta çok size şeyler akrabalarınız ya bu Kur'an'dır asacağız ne olacak ya İbn Mesud yani ilim ilimde daraca dar ağacı düşün Musannaf İbn Ebi Şeybe'de de söylüyor bunu haram olduğu görüşünde İbn Mesud sahabelerden. Sonra eee Huzeyfer anh'ın kavlinin zahiri buna delalet ediyor. <gülüyor> Aleyküselamun aleykümsal. <gülüyor> Yine bu da e, e, şeyde eee El-Edabüş-Şer'iyye e, İbnü'l-Muflih tabarbu rivayet. Sonra Ukbe bin Amir radiyallahu Musannif İbn Ebi Şeybe'de haram oldu. Bakın haram olduğu olduğunu söyleyenleri zikrediyorum arkadaşlar. Bu önemli. Yani bugün birisi sizi muhatap alırsa git hesabını İbni Mesud'a sor dersin mesela. Çünkü bunlar Allah Resulü'nün hesabı. Bunlar çok önemli. Bu isimleri en azından iki tanesini aklımızda tutalım. Bak şimdi yedi sekiz tane isim sayacağız burada. Ukubet İbni Amir dedim. Radiyallahu anh sahabe. Musannif İbn Ebi Şeybe'de bunu söylüyor. Huzeyfet Radiyallahu anh'ın kavli Musannif İbni Ebi Şeybe'de bunu söylüyor. İbni Ukeym Radiyallahu anh'ın Musned İbni Ahmet'te bunu Söylüyor. Sonra tabinlerden İbrahim en-Nehay alimlerimizden Musannif İbni Şeybe de bunu söylüyor. Sonra Ahmet İbni Hanbel'den bir rivayet de böyle. Hani mezhep diyoruz mezhep, mezhep, mezhep, dört mezhep al sana mezhepten. Ahmet İbni Hanbel'in bir görüşü bu. Eshabının çoğu bu görüşte. Hatta mutaakhir, sonradan gelen Hanbeliler bunu da cezmetmişlerdir. Mezheplerini bunun üzerine bina etmişlerdir. Sonra İbnül Arabi ve başka alimler. İki tane karıştırıyor insanlar. Bir İbni Arabi var bu akidesi bozuk olan. Hatta bazı alimler onu tekfir etmişler. Ben Allahım şu bu her şeyde Allah vardır vesaire. Onu diyen kişi. Onunla karıştıramıyorum. O Eliflamsız Hemen buraya yazayım. Bak, şuresi var. İbnu İbnu Arabi var. Arabi. Kitaplarda insanlar karıştırıyor ya. Diyor ki ben bir ara kitap okuyorum. İbnu Arabiyi bir övüyor. bir de bir okuyorum. Adam diyor ki kafir. Onu karıştırmıyorum. O, o zemmedilen işte bu İbnu Arabi. E, alim olan da. İbn-ül Arabi, bir var yani, İbnül Arabi. Arasında fark var. Tamam. i̇bn Arabi malikidir kendisi, façıhtir, büyük. İbnül Arabi de haram olduğunu söyleyen. <gülüyor> Bak al sana maliki mezhebi de. Hani mezhep mezhep diyor. Hani günümüzde çıktı mesela. al sana maliki mezhebi. Yok, yok şimdi, dört mezhep hak mı yok mu, dil mi? O adamın mantığında bitti. Tamam bitti o zaman. O zaman beni yer mi? Beni yer mi? Bak ben de haktan bir parça almışım. Sen de al güle güle, çünkü neden? Ben zaten senin yaptığına batıl demiyorum Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz. Ama yine de bana sorarsan ben takma ederim Çünkü raci olan görüş haram olduğu yönünde. Birazdan da geleceği üzere. İkinci görüşte işte diyorlar ki caiz. Mesela bunu söyleyen Hazreti Ayşe. Caiz görenler arasında. İşte müstederek hakimde var bu. Esnül Kubra Bey Haki'de var. Şerhü Sünnel'in Begavinin Şerhü Sünnesinde var. Hazreti Ayşe'nin bu rivayeti. Hazreti Ayşe sahih görenlerden takabilirsin. Demek sahibi arasında ne var? İhtilaf var. Evet. Sonra Abdullah İbni Amr İbni As. Rivayetinin zahiri buna delalet ediyor. Said İbnül Musayyeb tabiinden Musannif İbn-i Ebi Şeybe'de, i̇bn yine Musannif İbn-i Ebi Şeybe'de bunun caiz olduğunu söyleyenler. Sonra e, e, tabinlerden ata Musannif İbn-i Ebi Şeybe'de, Ebu Cafer El-Bakır Musannif İbn-i Ebi Şeybe'de, İmam Malik. Demek Malikler aralarında burada da ihtilaflı. Sonra İbn-i Abdülber temhitte bunu zikrediyor. Sonra Ahmet İbn-i Hanbel'den bir rivayet Hanbel'in mezhebinden. Çünkü dedik ki Hanbel'in mezhebinde iki görüş. Ama çoğunluğu e, ilk görüş almıştır. İşte mesela İmam Ahmedli İbni Davud'da bu rivayet var. Sonra İbni Abdülber. Bu da İbn Abdülber de şey alimlerden maliki. Bak aralarında bir ihtilaf etmişler. Ondan sonra İmam Beyhaki es-Sünenül e, es Kübra'da sonra İmam Kurtubi tefsirinde İbni Teymiye'nin görüşünün zahiri de buna delalet ediyor. Allahu alem. İbn Kayyim Zâdü'l-meâd'da, İbni Hacer Fetul Bari'de ve başka alimler de caiz görüyorlar. Çok var yani. Saysak daha bitmez yani. Ancak çok önemli bir not vereceğim arkadaşlar. Bu önemli bu e, kolay kolay e, bunu duyamazsınız bu malumat çok önemli. Şimdi size her ne kadar bu alimleri ikinci görüş olarak zıt olarak da saysalar şu kaydı koyacağız biz çok önemli. Bu görüşte olan ulemaların çoğu yani caiz değil diyen ulemaların çoğu ikinci görüş. Bunun asmasının beladan yani bunu asma ancak beladan sonra caizdir demişler. Mesela genelde ne için takılır? Takayım ki bela gelmesin diye. Değil mi? Ama bu alimler caiz diyenlerin çoğu diyorlar ki caizdir ama şöyle caiz. Bela geldi ya sana. işte bir hastalık, işte cinlenme olayı vesaire. O zaman takabilirsin diyorlar. Bak caiz diyenler bile bazı şartlar getiriyorlar. Tabi caiz diyenlerin hepsi değil. Ba caiz diyenler iki kısım. Bazıları diyor ki sen direktmen takabilirsin hiçbir bela nazil olmadan. Ancak çoğu. Takanların dahi çoğu diyor ki başına bir şey gelirse ancak takabilirsin. Tabi bu sabahtan beri söylediklerimiz neyle alakalı? Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnet. Bunun dışındaki şeylerde icma var haram olduğuna dair. Hani şimdi mesela geldi günümüzde işte biz hocaya gittik muska. E diyeceksin ki dört mesebede haram. Kur'an-ı Kerim dışında ve sahih sünnet dışında bir şey takmak. Hani mezhep diyorsun al dört mezhebede göre haram. Delil caiz olduğunu edenlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'le kayıtlamışlardır ve sahih sünnetle. Anlatabiliyor musun? O yüzden buna çok dikkat edeceğiz yani. Evet. Bu da, bu da insanlar tarafından pek bilinmeyen bir nokta. Buna önem göstereceğiz. Bela nazil olduktan sonra takabilirsin diyor bunların çoğu. Peki bunların kısaca delillerini alalım. Bu mevzuyu bitirelim. Kısaca da fıkıh alalım. Ee, zaten ders toplam 40 dakika falan sürer. Sizi tutmuyoruz inşallah. Peki. Önce ikinci görüşün delillerini sayalım. Çünkü biz iki, birinci görüşü tercih edeceğiz ya. Onlara, hani onların görüşlerine de reddiye verelim cevaplarına. Bunu da bilelim. Çünkü size delil getirdiler. Şimdi. Çok dehşet bir istidlalleri var. Süleyman ben yani ilk bu istidlallerini daha önceleri okuduğumda mesela çok tuhaf gelmişti bana. Ta ki bizim e, alimlerimizden birisi var. Ta ki o güzel bir hediye verince o işgal çözüldü benden. Öyle meseleyi e, kendi zihnimde anlayabildim. Şimdi e, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bir rivayet var. Çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakın e, siz de şaşıracaksınız nasıl etmişler Şimdi diyor ki Men taallaka şey en vukile ileyh kim bir şey takarsa onunla baş başa bırakılır. Aslında bunu birinci görüşün, birinci görüş delil getiriyor biliyor musun? Haram olduğu yönde. Ama ikinci görüş bunu kendine çok güzel bir malzeme ederek birinci görüşe hediye veriyor. Neden? Şimdi hadiste ne diyor? Kim bir şey takarsa onunla baş başa bırakılır. Adam diyor ki ben kimle baş başa bırakılacağım? Kur'an'ı takarsam? Kur'an'la baş başa bırakılacağım. E Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Yani Allah'ın sıfatı. O zaman ben Allah'la baş başa bırakıldım. Kur'an'dan Kur daha güzel ne var ya benim baş başa bırakılacağım diyorlar. Bu hadisle istilal ediyorlar. Halbuki bu birinci görüşün delilidir biliyor musun? İkinci görüşe cevap olarak. Ama ikinci görüş bunu kendine çok güzel delil olarak alabiliyorlar ve güzel de bir yaklaşım zahiren baktığımızda. Ama şimdi tabiri caizse öyle bir güzel cevap vereceğiz ki sönecek bunların bu şüpheleri. Tamam mı? Yani bu işin tabii latifesi. Ama anladınız değil mi istilal noktasını? Baş başa bırakılır ve bu insana kafi gelir diyorlar. Neyden kafi gelir? Sen taktın ya aslında okumuş yerindesin. Çünkü üzerinde zaten. Ha okumuşsun ha üzerinde. O sana kafidir diyorlar. Bir de böyle yaklaşıyorlar. Ha sen onu ağzında söylemişsin. Ağız da sensin. Senin omuzun da sensin. Ha ağızdan çıkmış ha omuzuna takılmış. Aynı hesaba geliyor. Tamam buraya, buraya kadar da anladık inşallah. Bunların delillerini. Diyoruz ki sizin söylediğiniz doğru. Kur'an Allah'ın kelamı. Kur'an Allah'ın kelamı. Baş başa bırakılacağım da Kur'an. Bu çok ayrı bir bak diyoruz biz onlara. Neden? Neden? Senin her ne kadar bırakılacağın Kur'an da olsa sen meşru kılınan bir şekilde Kur'an'la baş başa kalabilirsin. İyi o zaman ben Kur'an benim yanımda. Kur'an'la baş başa bırakılıyorum. Tuvalete gireyim. Böyle bir mantık olmaz. Dinin istediği şekilde sen onu yapabilirsin. Deril. Şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bakın istilal noktası çok önemli. Diyor ki İnna Allaha ve melekatihi yusalluna alannabe. Ya eyyuhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu taslima. Allah ve melekleri Resul'e ne yaparlar? Salat ederler. Ey iman edenler siz de salat edin. Bu umum mu arkadaşlar? Umum değil mi? Yani her yerde salat edebilirsin. Umum değil mi? Şimdi ben bu ayeti delil getirerek Resul'a salat getirsem kim bana ne diyebilir? Kimse bir şey diyemez. Bakın şimdi. Rıdvan abi e, hapşırdı. Ne demesi lazım şer'i olarak? Elhamdülillah. Ben ona ne demem lazım? Yarhamukallah. Elhamdülillah Allah hamd olsun. Ben de sana dedim ki Yarhamukallah. Allah sana merhamet etsin. Sonra o cevap olarak bir şey daha söyleyecek. Ney? Yehdi kumullahu ve yuslihbalukum. Allah size hidayet etsin ve kalplerinizi doğrulsun, düzeltsin, ıslah etsin. Bu dua yapacak bana, değil mi? Şimdi, şimdi ben şöyle yapsam ya Allah Kur'an da bana diyor ki Ey iman edenler sizi de Resul'a salat getirin. O zaman ben Elhamdülillah dersen. Elhamdülillah dersem yana da bir de salatı ekleyeyim. nasıl Allah Kur'an'da umum olarak ne demiş bize? Salat getirin. Ben de Elhamdülillah yerine dedim ki Elhamdülillah ve salatu selamü ala Rasulullah. Bunda bir zarar var mı? Olmaması lazım mantıken değil mi? Çünkü ayette ne diyor? Resul'a salat getirin. Şimdi böyle yapıyor bir tane sahabe. Diyor ki hap şu mesela. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulullah. Sahabe onu uyarıyor. Diyor ki biz Resulullah'tan böyle duymadık. Halbuki salat umum e, hayır değil mi? Hayır. Allah da Kur'an'da dememiş mi salat edin? Ne kadar açık. Şimdi bu sahabe çok haklı olması lazım. El Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah demekle. Bak ne güzel ibadet ediyor. Allah'ın dediğini yapıyor Kur'an'da. Ama Resul o şekilde uygulamamış. Demek ki işte işte Kur'an e, böyle şeydir. Onunla baş başa bırakılıyorum. Bilmem Resul nasıl uygulamışsa onu yapacaksın. Buna bidatın terkiye denir işte. Yani Allah Resulünün uygulamasında olmayan. Sahabe diyor ki bilakis elhamdülillahi ala kulli halde diyor. Anlatabiliyor muyum? Ha, O yüzden Resul nasıl yapmışsa öyle. Halbuki salat güzel değil mi? Rıdvan abi salat çok güzel bir şey değil mi? Ne güzel. Allah da Kur'an'da salat edin diyor. Ama buna rağmen uygulaması nasıl? Uygulaması nasıl? Sünnette. O yüzden bidat-u terkiye umumları her zaman taksis eder, Mutlakı mukayyet kılar. Bu fıkıhta biraz kaydedir ama genel olarak söylediğim bu yani. O yüzden bu böyle mantıken yani Kur'an'la ben baş başa bırakılıyorum bilmem ne. Kur'an'la sen... Dilediğin gibi baş başa kalamazsın. Aksi halde birisi der ki ben hanımımla ilişkiye gireceğim zaman Kur'an benim yanımda olsun. E, çocuğ, doğacak çocuğa bereket versin. Yani böyle bir şey mi olur yani? Mantıken onu şey yapamazsın. Anlatabiliyor muyum? Böyle değil. İki bunlar ne diyor? Ha Kur'an benim ağzımdan çıkmış ha üzerimde olmuş. Bu kafi. İyi o zaman. Bunlara yeni bir diye. İyi o zaman birisi de şöyle yapsın. Sabah akşam zikirleri yok mu? İşte 33 kere subhanallah elhamdülillah namazdan sonra yok mu? Bir adam üzerine at, at, e, atsın abi bunu Namazdan sonra hiç demesin. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber 33 kere. Nasıl? Üstünde değil mi? Ha ağzından çıkmış, ha üstünde. Al aynı mantık size. Değil mi? Sen al, sabah akşam zikirlerini bize söylüyor Allah'a Resulü. Az üzerine kıyamete kadar. Aç, at, aç üzerine şey, e, yaz üzerine e, ihlas, felak, naz, geceleri yatarken hiç okuma. O yerine geçsin. Sabah akşam zikirleri yapma, namazdan sonra zikirleri Hatta Fatiha yaz abi kendine. Namazda Fatiha okuma. Ne gereği var kendine yoruyacaksın, yoruyacaksın. Hatta bir de rükü se çiz, se secde çiz. As böyle rükü de etme, secdet etme yani. Evet. Ha ağızdan çıkmış, ha omuz. Ya böyle bir mantık var mı? Şeriat sana rükye dediği zaman rükye hiyel kira'a. Rükye hiyel kira'a. Rükye kıraat demektir, okumak demektir. Ha üzerine astın, ha ağzından çıktı. İyi abi ben sana selam vermeyeyim. Ha içimden geçirdim, ha ağzından söyledim. Cık. İyi ben buradayım sohbet etmeyeyim. Böyle hepimiz yüzümüze bakalım, ha ağzından. Böyle bir mantık yok yani dinde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki bu şekilde yaklaşılmaz yani. Anlatabildim mi? Ha bir de şeyi delil getiriyorlar. işte. Hz. Ayşe'nin bir lafı var. Hz. Ayşe diyor ki "Etemaim ma ulika kablu bela ma ba'dahu Bunu işte hakim hakimde söylüyorsun. Han yani Kubra Bey hakimde söylüyor vesaire. Ne diyor? Diyor ki beladan sonra asızlan şeye temaim denir. Bakın şimdi. Burada da bir İnce istilal noktaları var arkadaşlar. Bunu da anlayalım. Bakın. Hadiste ne diyor? Kısaca. Temaim şirk. Temaim şirk. Şimdi bu Hz. Ayşe'ye reddiye mi zahiren mesela? Değil mi? Temaim şirk diyor. Hz. Ayşe ne diyor ama cevap olarak? Diyor ki temaim şirk ama. Yani söylediği ona ona geliyor. Temaim şirk ama. Temaim beladan sonra. Sen takıyorsun ya bir şey ona temaim denmez diyor Hz. Ayşe. Yoksa tamam temaim şirk. Ama ona temaim denmez. Hani dedik ya ikinci görüşün e, görüş ne diyorlardı? Beladan sonra iners takarsan caizdir diyorlardı. O yüzden diyorlar ki temaim beladan önce takılan şeylerdir. Ona bir şey demiyoruz tamam sizle aynı görüşteyiz. Ama buna temaim denmez. Bize diyoruz ki bu rivayet Allah Resulü'nün sözü değil Hazreti Ayşe'ye mevkuftur bu. Sıhhati de tartışmalı e, olabilir. Allahu u Alem daha iyi bir bahs yapmak lazım. Ama bu Hazreti Ayşe'nin görüşü. Sahabenin görüşüyle Resulullah'ın görüşü çatışırsa hangisi alınır? Sözü. O yüzden diyoruz ki bu Hazreti Ayşe'ye mevkuftur. Yani Hazreti Ayşe'nin kendi sözüdür. Merfu değildir. Yani Resulullah bizzat kendi sözü değil. Evet. Yani e, Peki bizim e, Haram dedik. Bizim delilimiz ne? Bir kere bizim delilimiz şu. Ha, ne dedi Halis'te? Temaim şirk dedi değil mi? Temaim asılan her şey. O yüzden bunun içine ne de giriyor? Kur'an'da giriyor. Değil mi? Kur'an'da giriyor. Ha, o yüzden bu umum. Diyoruz ki o zaman nefi geneldir. Sizi özelleştiren bir rivayet gelmesi lazım. <gülüyor> Rivayetlere baktığımızda temayim şirk diyor. Bunun içinde her şey girer. Kur'an'da dahil. Siz özel bir karine getirmeniz lazım. Kur'an'ı bu genel olan şeyden çıkarmak için. Ki elinizde bir delil yok. Sizin delillerinize de cevap verdik. İkinci bir heddiyemiz var. seddu zeray zerai babı var. Yani sen Kur'an'a seddu zerai nedir? Diyelim ki 5 metre ileride çukur var. Ben biraz böyle sosyal yaşanttan örnek veriyorum. 5 metre ileride çukur var. Sen Normalde çukura düşmemesi için ne yapman lazım? Çukurun üstünü kapatman lazım değil mi? Sen tutuyorsun 5 metre etrafını kapatıyorsun. Neden? E işi biraz garantiye alayım işte. Hani e, oraya yaklaşmadan ben önünü tıkayım. İşte buna zera zerai denir. Sen, yani ne demek? Sen şimdi buna izin verirsen, bu ne olur yani bir gün? Açacaktır değil mi? Kendi maksadını açacaktır. E birecek, ya Kur'an takılmışsa, ya o zaman Kur'an içindeki, Lafızları da böyle kendi kafamıza göre takarak Allah, Muhammed, Melek böyle bir şeyler yazarak da takarız. Birisi de öyle diyecek. Birisi de diyecek şöyle. Şirk nasıl başlamıştı? Önce salih insanları sevdiler. Sonra resimlerini çizdiler. Sonra dedi bizim babalarımız bunu boşuna çizmez. Put yaptılar. Babalarımız boşuna put yapmaz. Tapmışlardır. Taptılar. İbadet ettiler. Böyle. Sen seddi zerai önünü keseceksin ki bunlara aman vermiyorsun. Madem ki bu mesele ihtilaflı. Madem ki haram diyenler de çok. O zaman sen şimdiden önünü kes. Hiç gitme ona. Ve bu insanları tembelliğe de uğraş, şey yapmasın. İnsanlar biraz, bu din yani. Tutsunlar biraz, bari iki tane ayet ezberlesinler ya. O kadar da şey değil yani. Üçüncüsü, şu olay var. Asan ki tuvalete gidiyor vesaire. Çocuğu asıyorsun, o çocuk pislikte oynuyor. Tuvalete gidiyor vesaire. Bunların hepsi. O yüzden biz diyoruz ki, Allahu Alem. E, haram diyenlerin delili daha güçlü. sedd zeray babı da zaten çok açık. Allahu Alem. Hemen fıkhada geçelim kısaca. Fazla da olmadı zaten. Daha 33 dakika. Tamam şey yapmana gerek yok. Üst, üstüne atabilir. Yeni dosyamı açacaksın, Abi. Ol, onu. Tamam. Evet. Şimdi konumuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu e, her gün işlediğimiz bir fiil o yüzden. İlk, bizim ilk derslerde pek hayatımızda karşılaşmadığımız şeyler gelecek geldi değil mi? Bu kaplar e, falan vesaire. Ama en son dersimizde ne dedik? Bundan sonra meselelerin hemen hemen hepsi bizim yaşadığımız hayatta bizi ilgilendiren meseleler. Bugünkü de tuvalet adabı kısaca. Tuvalet adamına dair. Ama bakın şimdi işlediklerimizle amel edeceğiz yoksa başımıza bela olur ha. Yani biz buraya geliyoruz ama Hazreti Ayşe bir gün geliyor birisi soru soruyor, cevabını alıyor gidiyor. Yine ikinci gün geliyor bir soru daha soruyor. Onun da iş fetvasını alıyor gidiyor. 3. gün geliyor. E Hazreti Ayşe diyor ki sen sorduklarını amel ettin mi? Yok. E niçin o zaman Allah'ın hüccetini arttırıyorsun üzerine habire yani? Niçin Allah'ın hüccetinin üzerine kırdırıyorsun? Şimdi bak şimdi dua, dua burada işleyeceğiz. Eğer bu şimdi ben ağzından çıkarken kimse ezberleyemez ama şöyle bir şey yapalım yani. Bu Hüsnül Müslüm kitabı var falan ondan getireyim ben haftaya. Onlar, onları bir dağıtalım. En azından hemen hemen her gün yaptığımız birkaç amelden bari. Hani diyelim ki işte evlenene yapılacak dua. Hadi bunu ezberlemezsen yine bir şekil. Hani Senede bir birisinin düğününe gidiyorsun ama her gün tuvalete giriyorsun mesela. Bu önemli. Değil mi? Ve araba süren her gün araba sürüyor. Arabası olan ya binek duası var. İşte bu o zamanki binek, bu zamanki at şey e, araba. Böyle, değil yani mi? Ayette evet. geçiyor zaten değil mi o? Evet. Tabii. Aynen öyle. Evet. Şimdi müstahabulimen erade duhul el khala'i en yekule bismillah. Fıkıh dersi. Şu kişiye tuvalete girerken bismillah demesi ve Allahumma inni euzü bike minel al, e, Allahumma inni euzü bike minel hubsi vel khaba'is demesi lazım. Allahumma inni euzü bike minel hubsi vel khaba'is. Çok basit ya. Bismillah. Allahumma inni eûzu bike minel hubsi vel kabâis. Bunu okusun. Yani cin şeytan ve erkeklerden veya o hubs mudur hubs mudur okunur bunda ihtilaf var. Ee, ona göre manada yaşıyor. Önemli değil. Diyoruz ki cinne, şeytan e, cinlerden erkeklerinden kadınlarından vesaire sığınmaktır bunun manası. Ama dua bu şekilde. Hanbeli mezhebi diyor ki minel risin necisin şeytanı racim edersin de diyor. Ama diyoruz o rivayet zayıf. O yüzden Bismillah. Allahümme enni euzu bike minel hubsi vel khabais demek caiz. Çünkü hadiste Ali radıyallahu ne diyor diyor ki... ...kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor... ...setru ma beynel cinni ve avrati beni âdeme... ...izâ dekhala'l kenife en yakule bismillah... ...bir rivayette helâe vesaire... ...sizden bir oğlu ile cinlerin arasındaki örtü... ...tuvalete girdiği zaman bismillah demesi. Cinler de senin yatak odanda, senin tuvaletinde, senin salonunda, burada, her yerde... ...e sen hanımınla ilişkiye giriyorsun, tuvalete giriyorsun, yıkanıyorsun... Ne olacak şimdi bu cin seni görüyor, zahiren baktığında. Bunu hep insanlar soruyor kafasına takılıyor. Al sana cevap. Setruma beynel cinni ve avrati beni azeme. İzâ dekhele ahadukumul helâ'en yakule Bismillah. Mesela soruyorlar, bu çok işte han hanımla ilişkiye iş illa bir şey örtmek zorunda mıyım? Değilsin. Caiz. Hiçbir şey örtmek zorunda değilsin. Bismillah dersin, Allah'ın izniyle, cinlerin gözüyle, senin aranda ne olur bu? Örtü olur. Hatır, tamam. Hadi. İnşallah böyle. Sonra işte zaten peki Allahumma elni euzü bike minel hubsı vel haba'is rivayeti zaten İbn şey İbn en istiyorum. bin Malik'ten geliyor. Muttafakun aleyh Buhari işte, hadisidir. Tamam. Evet. İza haraca kale gufranek. Çıktığın zaman ne dersin? Gufranek. Hanbeli mezhebi ne diyor? Diyor ki Elhamdülillahi ile diye annî ezhebe ve afani de dersin diyor. Orası da zayıf. O yüzden çıkma çok kolay şimdi amel etmemiz lazım işte. Gufranek o kadar. Gufranek ya Rabbi senden başlamak dilerim. Şimdi bu, tabi bunu da hazır gelmişken bu konuya buna da biraz değineyim. Neden gufraneke? Yani düşün şimdi tuvaletten çıkma, çıkmakla ya Rabbi senden bağışlanma dilerimin ne alakası var? Zahiren baktın da değil mi? Hani başına bir şey gelir kötü bir şey yaparsın Allah'ım bağışlanma dilerim. Şimdi ne gibi bir bağlantı olur tuvaletten çıkmayla bağışlanma dilemenin? Alimler bunu konuşmuşlar. Diyorlar ki bir kere. Bunun hikmeti kimin katında? Allah katında. Ancak şu iki ihtimal olabilir diyorlar. Alimler bu olabilirliği dindendir diye illa kesin söylemiyorlar. Bunu yanlış anlayın. İki ihtimal olabilir. Bazıları diyorlar ki, şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam Allah'ı zikretmiyor mu? Evet. Sabah akşam Allah'ı zikretiyor. Tuvalete girdiği zaman zikredemeyecek. Hani işte bu o kadar azim Nebi ki, ve o kadar Allah Azze ve Celle'yi düşkün ki tuvalete giriyor. Hani onu yapamıyor ya. Onun bir ezikliğini tabir caizse sıkıntısını hissediyor. Ya Rabbi senden bağışlanma diliyorum. Hani kendimi orada meşgul ettim vesaire. Birinci görüş bazı alimler böyle diyor. Bazı alimler diyor ki yok. Bu şundan dolayıdır. Allahu alem tabi bunların hepsi. Bunların hepsi zan yani. Diyorlar ki bunlar şundan dolayıdır. Şimdi tuvalet ihtiyacı hakikaten nedir? Çok büyük bir nimet. Yani bir giriyorsun ne kadar rahatlıyorsun değil mi? Hatta bir kısa anlatırlar. Kralın birisi o kadar başına... O kadar bunalıma girmiş. Şimdi dünyanın bütün zevklerini tatıyor zengin adam. Tatacak bir şey kalmamış. Topluyor ülkenin bilginlerini. Bana öyle şey söyleyin ki bunalımdayım. Hepinizi keserim vallahi. Güzel bir şey söyleyin. Rahatlatın beni. Hepsi diyor ki git şöyle yap. Git şununla evlen vs. Hiç, hiçbiri tatmin etmiyor. <gülüyor> bir tane de oradan bilgin. Diyor ki vallahi kralım diyor. Bana göre dünyanın en güzel şeyi yerlenmektir diyor. Tutun diyor bunu bilmem kaç sene atın zindana sonra kafasını kesin. Dalga geçiyor adamla. Bir gün krallar toplantısı oluyor böyle. Her ülkeden birileri geliyor. E, o da şimdi baş şey. E, karşılayıcı. E, geliyor şimdi bir mecliste. Yerlenmesi geliyor. Ama adamın karnı patlayacak. Hepsi kral. Hani etrafında kendi veziri meziri olsa, kendi halkı olsa zaten kralını yapar, yapar yani. Ama <gülüyor> hepsi onun seviyesinde. Adam karnı bir şişiyor, bir şişiyor. Bunlar bir gidiyor. Tabi adam <gülüyor> ondan sonra çıkarın diyor bunu. Adamı altına boyuyor vesaire. Yani bunun için anlattım. latif olsun diye de şimdi bu hadiste hani o kadar büyük bir nimet ki bu tuvalet olayı. E biz de aciz kul olarak hiçbir zaman Allah'ın zatının hak ettiği şekilde ona ibadet edemeyiz. Nebi sallallahu aleyhi edemez. E şimdi bu bu kadar büyük, büyük nimete karşı biz hakkını veremediğimiz için Ya Rabbi sen bizi o kadar güzel muamele ediyorsun. Biz ne kadar nankör bir kuluz. bizi Yani bizi bağışla. Senin bu nimetin hakkını veremiyoruz manasında. Bazıları da böyle demişlerdir. Her ne kadar Taliyle bakacaksak ilk söylediğimiz daha böyle yakın olsa da bazı âlimler tarafından burada herhangi bir tercih zaten yapılmaz. Allahü Vahyî. Evet e, sol ayağını girerken, sağ ayağını çıkarken. Bunda da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzel işleri sağ ileydi, güzel işleri sağ sağ ileydi, e, pis işleri de sol Bu tipte rivayetler var. Hatta taraması, ayakkabı giymesi Hazreti Ağa tena oluhidiyor, diyor. tamam mı? Hatta Hazreti Aşı diyor Kâne meyaminu sallallahu aleyhi ve sellem bu tür rivayetler var Resulullah sağ temiz şeyler içindi Solu şeyler içindi vesaire Hazır bu gelmişken Şeyi anlatayım şimdi bu misvak olayı Var ya misvak Şimdi Allah Resulü'nün temiz işleri ne için Allah Resulü'nün temiz işleri e, şey Temiz işleri için ne kullanıyor Sağ pis işleri için genelde Sol e peki misvak Ağızdaki kiri gideriyor Bir de ibadet ne yapacağız Mantık yürütmek isteyen... Sağ <gülüyor> o iki elle o bidat. <gülüyor> o üçüncü bir kabile. En güzel allah Alem malikilerin söylediği. Malikiler diyor ki... Şimdi e, misvak iki niyetle kullanılır. Mesela sen dişini fırçaladın diye diyelim. Dişin tertemiz mi? Tertemiz. Hemen gittin namaz kılmaya. Yine misvak kullanman dişin temiz olduğu halde sünnet mi? Sünnet. Neden? Her lولا lولا ne şu قال ümmetimle emretim miswak inde kulli salatü ennebi diyor kulli sallallahu ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim ne yapardım her namazdan önce misvak emrederdim hatta inde kulli vudu var bir rivayetlerde her abdestten önce vesaire e şimdi ağzı temiz olduğu halde bu adam kullanacak sünnet ya şimdi bu adamın o zamanki niyeti ne ağzı temizlemek mi değil az önce diş fırçası kullanmış zaten o zaman onun tek bir maksadı var an ne ibadet o zaman sağ kullanır diyorlar ama bir adam yemek yedi Yemek yedi. Değil mi? Bir adam yemek yedi. E şimdi yemek yiyen bir insan genelde hemen yemeğin ardından kullanırsa ne olur? Niyeti nedir bunun? Temizlenmedir. Temizlenmedir. O zaman o da onunla da soluk kullanır diyor alimler. Anlatabiliyor musun? Onu da şey. Hatta mesela Allah Resulü uykudan sonra, uykudan hemen kalkar kalkmaz kullanırdı mesela. Yeşil, Zufah, Hufis, Sivak diye rivayetler var. Kullanırdı. Ne yapar bu? Allah Resulü o zaman... E, o zamanki niyeti ne? Ağız, hani ağız kokusu olur uykudan kalkan bir insanın. Ağız e, tadı değişir. Ağız tadını düzeltir en azından vesaire. O yüzden e, duruma göre hareket edilir. Yani sol, sağ, inşallah ikisi de kullanılabilir. Her ne kadar Salih el-Fevzan günümüzdeki e, bazı alimlerimiz net bir şekilde görüş bildirmişlerse de e, Allah-u Alem yani. Tamam. Evet. Solla girer, sağla çıkar. Bunları da anlattık. E, ne kadar? Ne kadar? Yeter mi? Bırakalım mı? Yoksa bir 10 dakika daha devam mı? Aslında ben bir yerde bırakmayı düşünüyordum ama isterseniz bırakalım. He? Yok yok daha var. Şimdi ben diyorum ki biraz daha az bir şey daha ilerlesek önümüzdeki hafta tuvalet adabı öyle biter. Bir 10 dakika daha zaten fazla olmadı. Bir 8 dakika daha gidelim 50 dakikada bitirelim. 7 dakika hatta bak 7 dakikada bitireyim inşallah. Hızlı hızlı anlatıyorum zaten. Evet. E mesebi diyor ki ya'temidu fi culusihi ala rijlihi'l-yusra. Ala rijlihil Neden hep Hanbeli diyorum? Hanbeli fıkı okuduğum için o zaman. Hanbeli fıkı ama diğer mezheplerin görüşlerini ezberlediğimiz kadar, bildiğimiz kadar zikrediyoruz yani. Okuduğumuz kitap Hambeli fıkı kitabı ama o onunla bunun hazır kalmıyoruz. Buna dikkat edelim. Özellikle delilleri, tercihleri söylüyoruz. Bu ya'temidu fi culusihi ala rijli'l-yusra der Hanbeli mesebe. Yani sağ ayağına, Şimdi bunu göstereyim. E, bu sünnette de var. Ayıp bir şey değil yani gösterilir. Şimdi şu bakın sağ ayağıma Şöyle yaparlar diyorlar, şöyle yaparlar diyorlar e, tuvalet istiyacını giderirken Hanbeli mezhebi. Yani e, şimdi burada kasette dinleyenler olacak burada olmayan, şöyle onu tarif edeyim. Sol ayağın normal durur, sağ ayağını hafif dikersin. Veya bazıları diyor dizini koyarsın doğru vesaire. Yani. Ha? Soluna doğru yüklenir. Ha, Sol ayağına doğru yüklenirsin diyorlar. Sol ayağına doğru yüklenirsin, sağ ayağını biraz dikersin diyorlar. Bunu Hanbeli mezhebi söylüyor. İki sebep getiriyorlar, bir tane hadis getiriyorlar, hadis zayıf. Onu geçtik o zaman. Bu küçük abdest mi büyük abdest? Düşer mı? <gülüyor> <gülüyor> Mesele düşmesi değil. Düşermişler. Bir tutar birisi mantık yapar. Bir yere yaslanırım. Mesele hükmü noktası yani. Birinci hadis getiriyorlar. Hadis zayıf. İkinci ne getiriyorlar? İllet getiriyorlar. Diyorlar ki biz bunu tecrübe ettik ki çıkması daha kolay pisliğin. Bundan dolayı diyorlar. Sebep getiriyorlar. O yüzden diyoruz ki bu sebep tecrübe edilmişse ne ala ama buna, buna ne için sünnettensin ki? Dersin ki en fazla ne denir? İyidir yani çıkması için. Yoksa bunun dini bir şeyle alakası yok. Yani bunu böyle müstahap gibi göstermek pek hoş değil. Yani boş bir alandaysa uzaklaşmak veya gizlenmek sünnettir. Mesela pikniktesin mesela Her ne kadar bir şeyin arkasına bile geçsen, hani seni kimse görmeyecekse bile, uzağa gitmek yine de sünnettir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaten e, sünnetidir. Hatta i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, işte Meran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kabreyn, ee, e, yani bir kabre diyor ki اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبًا Bir kabirden geçiyor diyor ki ikisi şu an azap görüyor. وَمَا يُعَذَّبَنِ fi كَبِر Ve, kebir. Ve bir, çok büyük bir şeyden dolayı azap görünmüyorlar bunlar. Çünkü Allah ona vahiy indiriyor. Azap gördüklerini bildiriyor ona. Kebir. Diyor ki اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبًا Bu ikisinden bir tanesi فَكَانَ الْيَمْشِي diyor. Çok dedikodu yapardı sağda solda. Sağa sola dedikodu götürdü. Soruyor diyor ki diğeri için فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُوا مِنَ Şeyden, o korunmazdı. Yes'ten zihir rivayeti ayrı. Öyle de bir rivayet var. Yani o e, idrar sıçrıntılarıyla alakalı. Bir de yes'tetürü olayı var. Yani örtülmezdi, gizlenmezdi. Hani ulu orta yapardı yani. Gibilerini. Hani mesela bugün bile hala insanlar var. Mesela caddenin kenarında bir ağacın yanına geçiyor. Yanında otobüsler, arabalar adamın umurunda değil. Bunların hiçbiri değil yani. Bunların hiçbiri caizdir. Bize seneler öğrettikleri mesela ayakta işleme mevzu yasak. yasa evet. hadis gördüm muharebe. Benim evet. üstümde bilmiyorum. Ama ayakta, ayakta ayakta olsun. Ayakta ayakta, ayakta, ayakta işemek e, rivayetleri topladığınız zaman ayakta iş, işemenin caiz ol, olmadığına Sıçlamak dair bir şey yok. Yani. Orada Ayaklamak illet gibi... sıçrayıp sıçlamaması ile alakalı. Evet. Tamam? O yüzden caiz yani. Sıçramayacağından eminsen caiz o hayır. Evet. Tamam. Bunda hatta e, Cabir bin Abd e, şey var. Cabir radıyallahu an var. Mesela diyor ki "Kenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza eradel khala intalaka hatta la yarahu ahad." Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ihtiyacını gidereceği zaman Uzaklaşırdı ki ta kimse onu görmeyinceye kadar yani, Ebu Davut'ta hadis. Ta kimse onu görmeyinceye kadar ne yaparmış? Uzaklaşırmış. Tabi bakın hani burada şimdi biz normal böyle basiyet işliyoruz fıkıhları, ihtilaflar, münakaşalar bunların hiçbirine girmiyoruz. O yüzden tek görüş veya iki görüş en fazla, ufak çelişki, ufak yeri geldiğinde münakaşa gidiyoruz yani. Basit işliyoruz burada fıkıhı, ona dikkat edelim yani. Yani şey, böyle çok ihtilafa girmemiz uygun değil bu derste yani, evet. Hatta e, e, şeyden Muhire radıyallahu anh'tan rivayet var. Diyor ki kuntü me annabiyi sallallahu aleyhi Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim diyor. Sonra etaha etahacetehu fe eba'da fi'l hatta tevara anni. Yine şey geldi, ihtiyacı geldi. Uzaklaştı takibimden eee gizleninceye kadar. Hatta bir rivayette diyor ki khara cavahu e, daraka fe satara biha thumma Çıktı diyor önünde bir kalkan gibi bir şey vardı diyor. Onunla diyor örtündü sonra diyor ihtiyacını giderdi vesaire. Ebu Davud'da kehihde. Bundan önceki hadis müstünde vesaire. Hepsi var yani. Sonra yine diyor ki e, idrar yapacağı yer yumuşak bir yer seçer. Tabi bu tuvaletler için geçerli olmaz. Direkt zaten deliye gidiyor. Onda bir şey yok. Ama hani e, normal bir e, yerdesin. Yumuşak bir yer seçersin. Bunda sebep getiriyorlar. Neden? Sıçlamasın diye. Evet. Son e, iki mevzu daha kısaca bitiyor. 2-3 dakika. وَلَا, e, e, وَلَا يَبُولَنَّ فِي ثُقْبٍ وَلَا شَقِّنٍ Bir deliye veya yara bir deliye veya yara idrarını Yapmaz. İdrarını yapmaz. Bunun için sebep getiriyorlar. Bunun için çeşitli sebep getiriyorlar. Şimdi bir tane şey getiriyorlar işte Abdullah İbni Muserces hadisini getiriyorlar. Nebis Hasan diyor ki La yebûlenne ahadukum fi hujrin. Sizden birisi bir deliye idrarını yapmasını söylüyorlar. O bir. Ondan sonra işte Hasan el Basri radıyallahu anh'a soruyorlar bunu işte sebebini falan soruyorlar. Diyorlar ki oralar işte şeytanların menzilleridir diyor. Hani çıkarsana zarar verir vesaire. Ondan sonra alemler diyor ki bir sürü illet söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi diyorlar işte orada hayvanın şeyidir ona zarar verirsin, eziyet vermek haram. Bazıları diyor hatta orası yırtıcı bir hayvan yılan, bir, birden çıkarsana saldırır. Bütün bu illetleri zikrediyorlar vesaire. O yüzden haram olduğunu söylüyorlar. Şey, caiz olmadığını söylüyorlar. Haram, mikro itiraflar Önemli değil. Tamam Son bir mevzu arkadaşlar. Şöyle, son iki mevzu kısa. وَلَا تَرِيْقٍ وَلَا ظِلٍ نَافِئٍ وَلَا تَحْتَ شَجَرَةٍ musmira. Yani ne bir yola, ne faydalı bir gölgeye, bakın faydalı gölge, bunu ne demek anlayacağız? Ne de e, meyveli, meyve veren bir ağacın altına ihtiyaç giderilmez. Buna da dikkat edeceğiz. Neden? Bir kere insanlara zarar verir. İllet bu. Yola sen nasıl, koku vesaire insanlara zarar verir? Bu, Bundan dolayı bir la ve la-dirar zarar vermek yoktur zaten dinde. <gülüyor> Hatta Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in net şeyi var diyor ki ittakul la'ineyn. Yani iki lanetli şeyden sakının diyor. Kalu Nedir bu iki lanet verici şey? Lanet şeyi. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, zillihim." Ki o, o ki insan ihtiyacını insanların yol yolun yol üzerine ve gölgeliklerine yapıyor diyor. İşte bu iki lanet lanete sebep şey bunlar. Fayda veren gölgelen de kastımız şu. Hani mesela diyelim ki bir koskoca bir ağaç var. işte dalları 200-300 metre. Ee yani hani o, o bir gölge yapmış. Böyle bir şey değil yani. Hani insanların gölgelikleri. Yoksa gölge hani illa güneşli bir yere işeceksin diye bir kayda yok yani. Öyle bir şart yok. Fayda veren gölge. Hani insanlar orada gölgeleniyor vesaire. Hani düşün ki bir insanların geçtiği bir yol var. Mesela böyle çok sıcak bir ülke. Ama devlet oraya bir şey yapmış. Bir gölgelik. insanlar bazen dinlensin yürürken vesaire. Oralara Yapılmaz mesela. Tamam. Evet son bir mevzu. وَلَا يَسْتَقْوِلُ شَمْسَمْ وَلَا قَمَرَ Güneşe ve aya dönerek ihtiyaç giderilmez diyor Hanbeli mezhebi. Allah halen bu çok zayıf bir görüş. Birincisi bir hadis getiriyorlar. Hadis zayıf. İkincisi de bir illet getiriyorlar. Diyorlar ki Kur'an'a sünnete falan baktığımızda ay ve güneş Allah'ın ayetlerindendir diyor. E sen nasıl Allah'ın ayetlerine dönersin? E biz diyoruz ki yıldızlar da Allah'ın ayeti. O zaman dünyada döneceğin hiçbir yer kalmaz abi. Helak olursun yani. Anladın mı? Nereye baksan? Yıldız var. Wallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mubarekele abine Muhammed.